bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyundan da deyince Rabbi vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. Tefsiri 122 123 bu ayetlerden ilki aynı surenin 47. ayetinin, ikincisi ise birkaç kelime farkıyla 48. ayetinin farklı münasebet ve sebeplerle tekrarı olup gerekli açıklamalar özellikle şefaat kavramı ile ilgili ayrıntılı bilgi orada verilmiştir. Söz konusu nimetlerle ahirete dair uyarıların bu bağlamda Yahudilere bir defa daha hatırlatılmasının sebebi Onların bundan sonraki bölümde kendisinden söz edilecek olan Hazreti İbrahim'in soyundan gelmeleriyle övünmeleri ve bu özellikleri sayesinde ahirette kurtuluşa erecekleri ümidine kapılmalarıdır. Bu iki ayette onlara bir bakıma şöyle denilmektedir. Allah sizlere peygamberler atası olan İbrahim'in soyundan gelmeniz, dahil olmak üzere zaman zaman dünyanın en üstün milleti olmanızı sağlayan pek çok lütuflarda bulunmuştur. Fakat imtihan için ve şartlı olarak masar olduğunuz bu lütuflar size boş bir şefaat ümidi verip gevşekliğe kapılmanıza yol açmamalı. Aksine sizin için bir sorumluluk sebebi olmalıdır. Zira ahiret gününde hiç kimseye soyuna göre muamele edilip iltimas geçilmeyecek, şefaat edilmeyecektir. 124 İbrahim aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de hayatı ve tebliğ faaliyetleri hakkında bilgi verilen büyük peygamberlerden biridir. Onun hakkındaki en eski bilgiler Tevrat'ın Tekvin kitabına dayanmaktadır. Burada verilen bilgilere göre onun ismi önceleri Yüce Baba anlamında, Abram idi. Fakat daha sonra bunun yerine Tanrı ona milletlerin babası anlamına gelen Abraham, İbrahim ismini vermiştir. Soykütü, babadan oğula doğru Nuh, Sam, Arpakşat, Şelah, Eber, Pelek, Reu, Seruç, Nahor, Terah, Abraham, İbrahim şeklinde gösterilir. Tevrat'a göre Hz. İbrahim, Mezopotamya'da, Keldanilerin Ur şehrinde doğmuş, eşi Saray, Sare, babası Terah ve diğer akrabaları ile birlikte buradan Harran'a gitmiş, babası burada ölmüş, kendisi de Tanrı'dan aldığı buyruk üzerine eşi Sare ve kardeşinin oğlu Lut'la birlikte Filistin'deki Kenan diyarına Filistin'e göç etmiştir. Tanrı'dan bu ülkenin kendi soyuna verileceği müjdesini alan İbrahim, ülkede baş gösteren kıtlık yüzünden eşiyle birlikte Mısır'a gitmiş, orada Hacer kendisine cari olarak verilmiş, daha sonra tekrar Kenan diyarına dönmüştür. Yine Tevrat'ın verdiği bilgilere göre İbrahim'in Sare'den çocuğu olmayınca, onun isteğiyle Hacer'le evlenir ve 86 yaşındayken ondan oğlu İsmail, 100 yaşına geldiğinde de Sare'den İshak dünyaya gelir. Sare'nin kıskançlığı yüzünden Hacer oğlu İsmail'i alarak Paran çölüne gidip orada yaşamak zorunda kalır. İsmail, İbranice'de Allah işitir anlamına gelen Yishmael isminin Arapça'da telaffuz edilen şeklidir. Öte yandan İbrahim ilahi iradeye boyun eğerek İsmail'i kurban etmek istemesiyle Tanrı'nın takdirini kazanır. Ve kendisine soyunun göklerdeki yıldızlar, denizdeki kumlar kadar çoğalacağı vaat edilir. Daha sonra evlendiği Ketura isimli eşinden de çocukları olur. 175 yaşında ölen İbrahim, eşi Sare'nin yanına defnedilir. Tevrat'a göre Rab, İbrahim'e görünmüş, ona zürriyetini çoğaltıp bereketlendireceğini bildirmiş ve kendisiyle nesiller boyu devam edecek bir ahit yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 14. sureye İbrahim ismi verilmiştir. Hazreti İbrahim Kur'an'da 68 defa anılmakta çeşitli ayetler yanında özellikle Bakara suresinin konumuz olan bu ayetleriyle 260. ayetlerinde ve Alimran, Enam, Hud, İbrahim, Meryem, Enbiya, Saffat surelerinde bu büyük peygamber hakkında geniş açıklamalar yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in babası Azer ismiyle anılır. Daha ergenlik çağına gelmeden kendisine fikri olgunluk, rüşt verilmiş olan Hz. İbrahim ayrıca vahye mazhar olmuş ve kendine suhuf indirilmiştir. Ne Yahudi ne de Hristiyandır. Tek tanrı inancını esas alan Hanif dininin temsilcisidir. Bu yüzden kendinden sonra tevhid inancını sürdüren hak dinin bütün dönemlerdeki müntesiplerine, İbrahim Milleti denir. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'le birlikte Hz. İbrahim'i de Üsve-i Hasene güzel örnek olarak gösterir. Bütün bu özellikleriyle o hem fikri hem de fiili olarak putperestlikle ve başta babası olmak üzere putperestlerle mücadele etmiş, bu sebeple inkarcılar tarafından ateşe atılmış fakat Allah'ın ''Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!'' buyruğu üzerine ateş onu yakmamıştır. Bu olaydan sonra Hz. İbrahim, alemlere bereketli kılınan bir yere Filistin'e getirilmiştir. Kendisine İsmail ve İshak isimli iki oğul verildiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirir. Sare, Hz. İbrahim'in diğer eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i istemediğinden, Hz. İbrahim Allah'ın emrine uyarak, Hacer'le İsmail'i Mekke'nin bulunduğu bölgeye getirir. Kur'an'da bu husus Hz. İbrahim'in ağzından Rabbimiz, neslimizden bir kısmını senin Beytül Haramının yanında ekinsiz kuru bir vadiye yerleştirdim şeklinde ifade edilir. Daha sonra Hz. İbrahim 127. ayette bildirildiği üzere oğlu İsmail'le birlikte Kabe'yi inşa eder. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in vefatı ile ilgili bilgi yoktur. Kısası Enbiya kitaplarında onun 195 veya 200 yaşında öldüğü, eşi Sare'nin yanına defnedildiği ifade edilir. Yüce Allah bu surenin başında mümin ve kafirlerin ardından da münafıkların temel niteliklerinden söz etmiş, daha sonra 40. ayetten itibaren uzun bir şekilde Yahudilerin ve Hristiyanların yanlış inançlarını, tutum ve davranışlarını anlatıp tenkit etmiştir. Burada ise söz, Haniflik diye ifade edilen tek tanrı inancının en önde gelen temsilcilerinden olan ve bütün bu belirtilen inanç gruplarının kendine büyük bir saygı duyduğu Hazreti İbrahim'e getirilerek, eğer gerçekten ona saygı duyuyorlarsa onu iyi tanımaları gerektiği hatırlatılırcasına onun Allah tarafından kendine yöneltilen buyrukları nasıl eksiksiz yerine getirdiği ve böylece büyük sınavı nasıl kazandığı anlatılmakta Allah yolundaki faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Allah'ın İbrahim'i sınamak, imtihan etmek maksadıyla kendisine yönelttiği bildirilen sözlerle, kelimatla ne kastedildiği hususunda tefsirlerde sünnet olma konusu da dahil olmak üzere çeşitli görüşler yer almaktadır. Bunlarla ilgili rivayetleri aktaran Taberi görüşlerini şöyle özetler. Allah Teala'nın İbrahim'i denemesinin anlamı bir imtihan olmak üzere ona kendine farz kıldığı görevleri ve buyruklarını bildirmesidir. Allah'ın İbrahim'e vahyettiği bir imtihan ve deneme olarak kendini, gereğini yerine getirmekle yükümlü kıldığı kelimeler bu görevler ve buyruklardır. Dolayısıyla ayeti bu görev ve buyrukların sadece biri veya bir kısmıyla ilgili saymak isabetli olmaz. Çünkü ne burada ne de başka bir ayet ve hadiste buna imkan veren bir açıklama yer almaktadır. Hazreti İbrahim bu kelimeleri yani kendisine yöneltilen buyrukları eksiksiz yerine getirince Allah ona ben seni insanlara önder yapacağım buyurdu. İbrahim'in kendi soyundan gelenler içinden de önderler yetişmesi yönünde dilekte bulunması üzerine ise Vadim zalimleri kapsamaz buyurarak üstünlüğün biyolojik sebeplere kan bağına değil dini ve ahlaki liyakate bağlı olduğunu bildirdi. Bu açıklama… Diğer Yahudiler gibi Hz. Peygamber dönemindeki Yahudilerin de kendilerini Allah'ın seçilmiş halkı saymalarına bir cevap teşkil etmektedir. Buna göre, zalimler İbrahim'in soyundan da olsalar Allah'ın vaat ettiği önderlik, liderlik, üstünlük gibi ayrıcalıklara layık olmadıkları sürece sahip de olamazlar. Allah'ın bu husustaki şarta bağlı vaadi onları kapsamaz. Böylece ayet öncelikle Medine Yahudilerine Hz. Peygamber ve Müslümanlar karşısında üstünlük, seçkinlik taslamalarının boş bir kuruntudan ibaret olduğunu, zalimlerin yani dini ve ahlaki konularda Allah'ın belirlemiş olduğu sınırları aşan, özellikle şirk veya inkara sapan adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine aykırı davranan kör bir inatçılıkla gerçeğe karşı direnip savaşan kişi veya toplumların önder olmaya hakları bulunmadığını hatırlatmakta fakat ilki olarak bütün insanlara yalnız inanç ve yaşayış olarak değerli ve üstün olmaya layık olanların bunu hak edeceklerini bildirmektedir.